2. Selim setinin görkemli atmosferine bakarken soluklandım. Ayşe ile gelmiştik. O tuvalete gideceğini söyleyip yanımdan ayrılmış ve dönmemişti. Bense şu an Ayşe, Yamaç Mirza Bayoğlu ile çok kıymetli Muhammed Hamit Sancakların gelmesini bekliyordum. Haziran ayı olduğu için ideal bir hava durumu olsa da yine de kimse 15 dakika bekletilmekten hoşlanmazdı. En sonunda dayanamayıp telefonuma girdim ve kişilerden ''Popülist'' herif yazısını tıkladım ve aradım. ''Efendim?'' Sinirimi tutmaya çalıştım. ''Muhammed Bey, geleceğinizi söylediğiniz saat üzerinden 15 dakika geçti. Bu kadar sorumsuz olacağınızı tahmin etmemiştim.'' Karşı tarafta aynı sinirle cevap verdi. Asıl bunları benim size söylemem gerekiyordu. Yarım saattir burada ağaç oldum. Onun söylediklerinden sonra karşılarımı çattım. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ben tam vaktinde geldim. Ne yarım saat ağaç olmasından bahsediyorsunuz? Üstelik görüşme saatinin üzerinden yalnızca 15 dakika geçti. Nasıl oluyor da yarım saattir ağaç oluyorsunuz? Meryem Hanım... Ben buraya yarım saat önce geldim. Çünkü geç kalmaktan nefret ederim. Ayrıca madem geldiniz, niye geldiğinizi haber vermiyorsunuz? Gözüm seyirdi. Muhammed Bey, çuval dızlı biraz da kendinize mi batırsanız? İkimiz de şu an aynı durumdayız. Karşı taraftan bir süre ses gelmedi. Sonrasındaysa ise mantıklı bir konuşmanın ilk adımı atılmış oldu. Meryem Hanım, siz stüdyonun tam olarak neresindesiniz? Olduğum yeri tarif ettikten sonra telefonları kapattık. Bir süre sonra da yanında Yamaç Bey ve Ayşe ile gelmişti. Üçü de bana sinirle bakıyordu. Meryem Hanım neden buluşma noktasına gelmediniz? Yamaç Bey'in sorusuyla şok içinde Ayşe'ye baktım. Bizim bir buluşma noktamız mı vardı? Ayşe bakışlarımdan olayı anlamış olacak ki siniri aniden söndü ve açıklama yapmak için uzaklarını araladı. Siz buluşma noktasını verdiğiniz zaman Meryem Hanım yanında değildi. O yüzden ufak bir karışıklık olmuş. Lütfen üçünüz de kusura bakmayın. Ayşe Hanım, ben ciddiyet isteyen bir insanım. Daha ilk günden bu kadar sorumsuz davranacaksanız bu projeye başlamayalım. Ee, eh, yeter ama artık. Aynı fikirdeyim. Başlamayalım. Rica ediyorum bugün yatırımcılara gidin, 10 milyon Türkistan sikkesini ödeyin, projeden ayrılın. Siz de rahat edin, biz de rahat edelim. Muhammed Bey mesajı almış olacak ki daha fazla ısrar etmedi. Neyse. Dediğim gibi ailem yarın sizinle görüşmek istiyor. Bunun için iki tarafta birbiriyle ilgili her şeyi bilmek zorunda. İnşallah kendinizi anlatan bir kağıt getirmişsinizdir. Soru soran alaycı bakışlarına aynı şekilde karşılık verdim. Tabii ki de getirdim. Bilgileri beyninize matkapla mı yerleştirmemi tercih edersiniz? Yoksa oral yolla almayı mı? Ona göre ilerleyeceğim de. Üçü de cevabıma karşılık şok içinde bana baktı. Yamaç Bey hafif bir şekilde gülüp ortamı yumuşatmaya çalıştı. Normal bir şekilde ezberlesek olmuyor mu Meryem Hanım? Ne gerek var şimdi şiddete, matkava değil mi ama? Ona sahte bir gülümseme attım ve kağıdı Muhammed Bey'e uzattım. O da elindeki kağıdı bana verdi. Sizi bölmek istemem ama bu yalanlarla dolu aşk hikayesi silsilemiz bayağı uzun sürecek. O yüzden stüdyonun restoranında mı devam etsek acaba? Hepimiz başımızı salladık ve restorana doğru ilerlemeye başladık. Restorana doğru yürürken gerilim o kadar yoğundu ki sanki dördümüzün arasında görünmez bir basınç vardı. Ayşe yanıma daha da yaklaşıp fısıldadı. ''Kanka, yarın ailesiyle tanışıp aşık numarası yapacaksın. Bugün arıza çıkarma bari.'' Sinirle söylendim. Ben mi arıza çıkarıyorum? Ayşe, şaka mı yapıyorsun? der gibi baktı. Kanka, az önce adama bilgiyi vermek için beyninizi mi deleyim. yoksa notları ağzınıza mı sokayım dedin resmen? Bu arıza çıkarmak değil de ne? Haklı olabilirdi ama hayır, bunu ona söylemeyecektim. Restorandan içeri girdiğimizde ortamın sessizliğine baktım. Şimdilik kimse yoktu ama set başlayınca burası kalabalıktan geçilmiyor olacaktı. Işıklar hafif loştu. Görevli garsonu gördüm. O da bizi görünce toparlandı ve içeriye gitti. Muhtemelen menüyü getirmeye gitmişti. Yamaç Bey kibarca eliyle bir masayı gösterdi. ''Buyurun lütfen.'' Tam sandalyeye oturmuştum ki Muhammed Bey'in ağır ağır sandalyeyi çekip karşıma oturmasını izledim. Sanki tahta oturuyordu. Kendisi neyse de dağlara taşlara sığmayan egosunu sandalyeye nasıl sığdırmıştı acaba? O sırada garson menülerimizi getirdi. Herkes siparişlerini verdikten sonra Muhammed Bey konuşmaya başladı. Meryem Hanım, bu mesele çok önemli. Ailen fazlasıyla detaycıdır ve en ufak bir çelişkiyi hemen fark ederler. Bu yüzden iyi hazırlanmalıyız. Gözlerimi devirdim ve kağıdı elime aldım. Neyse ne, nerede tanışmışız bir bakalım. Muhammed Bey hiç tepki vermeden cevap verdi. Hayvan barınağında. Kaşlarımı çattım ve Ayşe'ye baktım. Ayşe omuzlarını siltti. Tamam, hayvanseverdim ama yani bu neydi şimdi? Ne alaka Ayşe ya? Kanka hayvanlar işte, samimi, sıcak ortam. Hem sen hayvan seversin niye takıldın ki? Muhammed Bey araya girdi. Meryem Hanım, önemli olan nerede veya nasıl tanıştığımız değil, inandırıcı olmamız, konudan sapmayın lütfen. Oyacaktım. Ben... Bu erifin mavi gözlerini uyacaktım. Hangi hayvana bakıyorduk? Yamaç Bey cevap verdi. Köpek olabilir mesela. Ayşe ile aynı anda karşı çıktık. Olmaz! İkisi bize soru işaretiyle bakarken Ayşe sakin bir sesle açıkladı. Meryem'in köpeklere alerjisi var. Kedi olsun. Küçük, tatlı bir kedi. Acele yoktu ama sesi beynimde çınladı. Smoking kedi olsun kanka çok tatlı oluyorlar. Gözlerimi kıstım ve içimden cevap verdim. Hayır, ben kaliko kedi istiyorum. Açelya bunu duysa eminim dudaklarını büzerdi. Bu düşünceyle gülümserken yanımdaki üşünün bana tip tip baktığını fark ettim. Tabii ya, onlar içimdeki Açelya'yı duymamışlardı. Tamam, yavru kedi olsun ama kaliko olsun. Muhammed Bey meraklı bakışlarla sordu. Neden kaliko? Omuzlarımı silktim. Çünkü kaliko kedileri seviyorum. Yamaç Bey gülümsedi. Cinsi sorun değil, anlaştığınız sürece sokaki kedi de olabilir. Burada önemli olan romantik bir ortam olması. Hayvan barınağı da ne romantik bir ortamdır ama! Olay şu, diyerek söze başladı Muhammed Bey. Biz ikimiz de bu barınakta aynı kediyle bağ kuruyoruz. Aynı gün o kediyi sahiplenmek istiyoruz ama ikimiz de istediğimiz için kısa süreli bir sözlü tartışma yaşıyoruz. Sonrasında ben, çok duyarlı ve alçak gönüllü bir insan olduğum için kediyi sizin sahiplendiğinize izin veriyorum. Ama benim de onu görebilmem ve onunla zaman geçirebilmem şartıyla. Ayşe güldü. Üçümüz de ona bakınca pardon aklıma komik bir şey geldi de deyip geçiştirdi. Sonra dedim kendisine bakıp. Sonra kediyi görmeye her geldiğimde sizi de gördüğüm için zamanla aramızda çekim oluşuyor ve evlenmeye karar veriyoruz. Peki kedi? Sırf bir yalan uğruna yavru bir kedi sahiplenemeyiz ya. Sahiplenirsek o kediye bakmamız gerekir. Kediler evde uzun süre yalnız kalmamalılar. Nasıl bakarız ki? Muhammed Bey gülümsedi. İlk defa gülümsemişti. Bizim dediğiniz gibi bir kedimiz var zaten Meryem Hanım. Yani benim var. Şok içinde ona baktım. Nasıl yani? Yavru bir kaliko kediniz mi var? Muhammed Bey başını salladı. O yüzden neden kaliko bir kedi seçtiğinizi sormuştum. Ayrıca ona çok da güzel bakarım. Yamaç ve kız kardeşi Ayla da ilgileniyor. İlgisiz kalmıyor ve kalmayacak, merak etmeyin. Hevesle sordum. Adı ne? Yamaç Bey sırıtırken Muhammed Bey ciddiyetle cevap verdi. Kapudan Paşa. Ben şaşkınlıkla onlara bakarken Ayşe, lütfen kedi dişi değil diyin. Yamaç Bey onayladı. Merak etmeyin Ayşe Hanım. Kapudan Paşa erkek. En sonunda dayanamayıp gülmeye başladım. Üçü de bana bakarken benim gülmem daha da arttı. Gülerken Kapıdan Paşa diyordum. En sonunda herkes gülmeye başladı. O an hepimiz yarın ödüllük bir aşk tiyatrosu sergilememiz gerektiğini unutmuştuk.